Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Nasılsınız afiyetlesiniz Elhamdülillah, Elhamdülillah. Seyahatleriniz var İnşallah Allah yani razı Gidiyorsunuz yani. geliyorsunuz Yani 10, 15 gün içerisinde kaç? Epey bir gezdik hocam. Gezdiniz. Yani bu 20 gün içinde bir 10 vilayet oldu zannediyorum. Evet maşallah. Allah. Ve gittiğiniz yerde bir konferansla bitmiyor. E yok yani namaz molaları hariç işte imam hatipleri ziyaret ediyoruz. Oradaki hoca efendileri ziyaret ediyoruz. Ortalama günlük asgari 5 defa mikrofonun önüne çıkma zarureti oluyor. Bazen Anadolu'da ben de diyorum Gelen şeyin hocanın etinden, sütünden, tüyünden <gülüyor> istifade edilir bir ihtiyaç da var hocam. Açlık da var. Evet. Yani insanlar hakikaten böyle bir diri söz söyleyen insan arıyorlar. Şöyle bir yanlış anlama var hocam. İstanbul'u başından sonuna hoca kaynıyor. Hocalar gidecek yer bulamıyor filan zannediyor Anadolu. En evet. e nereye gidiyorsunuz kalın burada birkaç ay falan diyenler oluyor. Evet. Ee, nereye gidiyorsa mesela en son Tekirdağ'a gittim Oradaki kardeşler e, Burası başka buradan gitmeyin Burada her hafta ders yapın Öyle değiller doğru ee, her, yerde içinde, her yer aciliyet kesmedi evet. İstanbul'da da aslında bir bolluk yok hocam Doğru doğru hocam. Yok yani. hocam bugün Bu kabim millet Konusunu konuşalım diye düşünüyorum Yani bu da Bizim ta Eee Asr-ı Saadet'ten beri, yani İslam'ın düzeltmeye çalıştığı bir anlayış, bir yaklaşım, yani kav, kav, kavme bağlılık, kabileye bağlılık, daha sonraki dönemlerde ümmet bütünlüğünün zorlanmasında da o konu devreye sokulmuş, koca Osmanlı'nın yıkılmasında, yani Müslüman kavimler içerisinde kavmiyetçilik düşüncesi geliştirilerek neticeler alınmış. Yani orada ölçüler nedir? Yani Türkiye'de zaman zaman bu konuları tartışıyor. Bazen hakim kavim adına bir takım iddialar ve yanlışlıklar yapılıyor. Bazen yönetilen kavim adına problemler ortaya çıkıyor. Yani orada önce isterseniz şuradan başlayalım. Yani İslam mesela millet konusuna nasıl bakmış? Kavim konusuna nasıl bakmış? Kur'an'daki ölçüler nedir bu konuda? Sonra da kavmiyetçilik, milliyetçilik vesaire konularını tahlil edelim diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere yumuşak karnımız diyeceğimiz evet. noktalardan birinin kavimlerimiz olduğunu inkar edemeyiz Evet yani Kur'anımız güzel Kur'anımız kavimler yoktur buyurmuyor Evet var kavimler var ama bu varlığın e, sebebi vücudu e, şeytana yem olmamız değildir kavimlerin kavmi kavmi kimliğimizin varlık nedeni Tıpkı cinselliğimizin var olması gibidir. Evet. Yani insanlarda cinsellik şehveti var mı var. Olması olmaz mıydı? Yedi milyar olmazdık o zaman. Evet. O şehvet erkeği kadının peşinden koşturuyor, kadına erkeğin kahrını e, çektiriyor ve neticede e, üçüncü bir insan evlat ortaya çıkıyor. Mesela şehvetin yüz sene insanlıktan sıfırlandığını düşünelim. Varsayayım evet. 100 sene. Neslin ıı, devamı. 100 sene sonra e, yaşlılarda ölünce insanlık sıfırlandı demektir. Dolayısıyla evet. şehvet e, yani cinsel şehvet, şehvetler çok çeşit. Cinsel şehvet e, insanlık için gereksiz bir şey değil. İnsanlık için tehlikeli. Gereksiz, evet. Asla değil. Ama kontrol edilmediğinde ya da yaratıcısının e, kuralları dışında kullanıldığında facadır. Evet. Gıda gibi hocam. Gıda ha. da gıda da bir şey ebettir. Ayakta durmak için gerekli. Ama sınırsız, e, ölçüsüz bir iştahla yiyip içtiğinde insan e, hastanelik oluyor. Hatta iyi biçmediğinde, ölçüsüz yiyip içmediğinde. bir şekilde. Yani her evet. halükarda Rabbimiz gereksiz bir şey koymamıştır bünyemize. Evet. Bunu en canlı, en rahat anlayacağımız şehvettir, cinsel şehvettir, gıda şehvetidir, sevme, sevilme şehvetidir. Bunlar hepsi şehvetlerimiz bizim. Ama Müslümanla Müslüman olmayan insan arasındaki fark, Müslüman bunu disiplini Allah'tan gelen bir sistem içerisinde kullanır. Yaratıcısının, ee, Rabbi, ya, onu verenin, yani. İmalatçının koyduğu kurallara Uymak gibi bir şey bu evet, evet. Aksi takdirde şehvet de bir beladır Diğer e, Şehvet cinsel şehvet dışında Kalanlar da bir beladır Kavmiyet meselesi Yani bir insanın doğduğu Büyüdüğü e, ırka diyelim Daha açık anlaşılsın Irka sahip çıkması O ırktan gelmesi Kendi eliyle olmuş bir şey değildir yani benim erkek Seçerek olarak ben, istediğimiz bir şey tabi, değil. Ben filan noktadan olayım diyen hiçbir insan yoktur ki aynı hatta. Evet, olamayacak. Olamayacak. Da, olamayacak, olamayacak evet. da. Evet. yani ben erkek olmayı istemediğim gibi kadın olmayı istemediğim gibi filan ırktan olmayı da isteme hakkım olmadan bu dünyaya geldim. Dolayısıyla Allah beni erkek yarattığı gibi çekik gözlü, işte bodur boylu, sarı renkli, sarı renkli kırmızı renkli, siyah Siyah da Yaratan Allah'tır. Evet. Celle Dolayısıyla ben şehvetimi kendim isteyip gibi ama ancak onu Rabbimin e, şeriatına uygun bir şekilde kullandığım zaman sorunsuz bir şehvetle yaşayacağım. Hatta o benim sevap kaynağım. Evet. Üstelik de sevap kaynağım olacağı gibi. Bunun yüzde yüz benzeri kavim meselesidir. ırkımızdır bizim. Evet. Yani hiç kimse ırkından dolayı e, bir üstünlük iddia edemez. Hiç kimse ırkından dolayı bir küçüklük isnat edilemez. Yani küçümsenemez. Asla hak evet. İnsan kendi eliyle mesela alkol müptelası olur. Ayıplanır o insan. Evet. Yani o, o seçilerek yapılan bir şeydir. İhtiyarınla yapıyorsun şeydir. kendin. Alkol kullanmayı istiyorsun. Laneti de hak ediyorsun. Sitemi de hak ediyorsun. Trafikte bilerek hata yapan birisi her türlü sitemi... Hak ediyordur ama Siyah deriyle yaratılmış Olması bir insanın Herhangi bir şekilde Ne ayıplanma ne tartışma Ne kıyse değil Bir, evet. bir eksiklik, eksiklik tartışılabilir değil. Bir konu değil evet. Zira bizi niye şehvetle Yarattın niye cinsellik bize Koydun dediği zaman Bir insan Allah'a karşı Nasıl bir sui edep yapmış Oluyorsa terbiyesizlik Hatta imandan belki çıkacak Evet. Hata işliyorsa, bu siyahın bu dünyada ne işi var demeye gelecek evet. veya filan ırk kötüdür, kötü yaratılmıştır diyecek yani mesela Moğollar e, tarihimizde kötü e, bir olayla anılıyorlar, çok zulmettiler insanlığa büyük zulümler yaptılar. Ya bu Moğol ırkının sorunu değil, o şu o dönemdeki o, şu yüzyıldan öbür yüzyıla kadar yaşayan evet. ...filan insanların sorunudur... Irk evet. sorunu değildir bu... Evet. ...yüzde yüz kötü bir ırk... ...olamaz... ...yüzde yüz mükemmel bir ırk da olamaz... ...Ebu Cehil'in Kureyş'ten... ...yaratılmasına mana veremeyiz o zaman... ...değil mi? Yani, yani peygamberimiz de... Yani. ...aynı ırktan geliyor ama... ...o Ebu Cehil olmuş... ...yani peygamber efendimizin geldiği... Irk değil geldi mübarek nur süzmesi diyelim aynı, buna. Evet, aynı sülaleden üstelik Ülk kelimesi bile hafif geliyor bana nur, nur yumağından geldi, geldi evet. Ama amca çocuğu evet, evet. Kur'an'ın lanet ettiği Eli kuryası dediği. dediği Adam efendimizin amcası Hani diyelim Ebu Cehil öbür aileden geliyor Yani yarı evet. kureyş evet. ya yani Değil de ama bizzat amca bu tabii, tabii. Amca Dolayısıyla Bir ırk meziyet değildir ee, Aynı ananın Çocuğu bile olsa değil ya, mi? Oğlunuz kardeşler. oluyor. Mesela Hazreti Nuh'un oğlu. oğlu evet. Lutu Aleyhisselam'ın karısı. Karısı evet. Yani, dolayısıyla burada en büyük e, handikap deniyor ya. E, Yeni evet. çağdaş lisanda. En büyük çıkmazımız. insanın asıl uğraşacağı şeylerle uğraşmayı unutup talih konulara gereksiz konulara girdiği alanlardan biridir bu ırk alanı. Evet. Burada iki... Bel, evet, belki orada niye gireriz o alana? Iki onu, da, şeyden onu, dolayı, onu da tahlil etmek lazım. İki şeyden lazım. dolayı gireceğiz. Bir, gir, giriliyor. Birincisi, insan büyük bir gaye olan Allah'a ulaşma gayesini bırakar. Evet. tali gayelerle uğraşırsa evet. ırk onun önünde bir fazilet konusu olarak çıkar. Evet. İki... Asıl düşman iblistir. Evet. İblisi bırakıp da öbür ırkla uğraştığın zaman iblis rahat ediyor, sen batıyorsun. Evet. Yani e, İblis bu, böyle bir şey yapıyor anlamına gelir. Herhalde yer. ırkları evet. abartan iblistir. Evet. İblistir. Çünkü iblis şehvetimizi demesi, cinsel şehvetimizi de gıdıklıyor iki taraftan ve iki karşı cinsi birbirine tuzağa düşürüyor. Aynı şekilde e, ırkları da yani öbür tarafın ayıplarını ayıp göstererek veya öbür tarafı hep ayıplı göstererek bizi kışkırtma rolü iblise aittir. Çünkü bizim her halükarda insan nev'inden olmadığı için insanın birbirine kırdırılmasıdır onun arzu ettiği şey. Bunun da Bunun en zaaflarımızı kullanıyor. <gülüyor> ya da en kolay potansiyellerimizi kullanıyor. Şüphesiz. Evet. En kolay yapabileceği alan ırk alanıdır. Neden? Siyah ve beyaz farklı renklerdir siyahın beyaza beyazın siyaha sataşması çok doğal. Aynı şekilde yani çekik gözlülük orta gözlülüğe göre çok daha farklı bir alandı. Yani hoşlanmadığı şey insanın kendisinin bulunmadığı şeydir. Ben nerede değilsem o gereksizdir. Ya da özendiğim şeydir. Bu sebeple biz... Irk mücadelesi yapıldığı zaman iblisin projesi ilerliyor diye düşünmek zorundayız. Evet. Irkçılık namına atılmış her adım iblis namına konmuş bir tuğladır. Evet. İblis namına atılmış bir adımdır maazallah. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizde konuyu e, veda hutbesinde hatırlarsanız Hat, beraber hatırladığımız, bildiğimiz şey tabi efendimsa lütfen bu ırkçılık konusunu en barajın üstündeki su noktasında düzeltiyor. Ne bu Adem'in çocukları? Hepiniz Adem'in çocuklarsınız. Adem de toprakta, topraktandır. Toprakta evet. rengarenk rengi. Evet, rengâ rengi. E, i̇nsandaki huy mizaç da topraktan kaynaklanıyor. Yani sert mizaçlı insanlar, e, yumuşak mizaçlı insanlar, kili toprakla filan kireçli toprak arasındaki fark gibi hep özellikle toprak benzetmesi efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellemin ara formüllerle vakit geçirmeden en baştan çözme formülüdür. Evet. Adem'in çocuğu. Evet. Adem'in rengarenk çocuk çocukları. Evet. Burada belki üstadım e, çok önemli bir nokta. Allahu Teala'nın rengarenk mi diyelim, ırk ırk mı diyelim bizi yaratmasında bir hikmet aramamız gerekiyor mu? Bu soru da önemli. Evet. Yani mesela dünyada siyahlar olmasaydı beyaz derili olsaydık hep. Hep beyaz derili. Beyaz derili yani. olsaydık. Ee, hiç bu, çekik gözlü olmasaydı. Çekik gözlü hiç olmasa. Bodur nesil hiç olmasa. Ceylan gözlü olsaydı herkes he, Hep ceylan gözlü olsa <gülüyor> Ceylan herhalde en değersiz maluk olurdu o zaman <gülüyor> Çok bol olduğu için evet. Bol olduğu için Şimdi e, bu çok önemli bir nokta Esasen Rabbimizin Dünyayı sadece vadiler Değil de Dağlar Ovalar Yerem <gülüyor> Dağlar Vadiler, ırmaklar, denizler Dünyada ırk ırk aslında Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kıraç, i̇klimler değişik. İklimler değişik. Kıraç arazileri var. Kar yağan bölgeleri var. Hiç su almayan bölgeleri var. Bu ırkların tu, tuzlu suyu var, tuzsuz suyu yani, var. Yani e, dünyada ırklar gibi evet. farklı farklı. Dünyanın böyle olması yani bir kısmının ormanlık, bir kısmının çöl olması. Evet. Hangi hikmete dayalı yaratıldıysa ki bunu bir coğrafyayı bilen çok iyi biliyor mesela. Dünyanın böyle farklı yaratılması muhteşem bir. E, Onun üzerinde belgesel var. Be, mesela, yani insan mesela kaplarlıklar, hayvanlar. Kaplanlar mesela zeylanı yakalıyor. Ne kadar üzülüyoruz. Halbuki kim bilir hayatın var olmasında ne incelikler var. Yani evet, kaplanların evet. varlığı belki insanların bugün var olma nedenlerinden biridir. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz işlere burnumuzu sokuyoruz. Evet. Belgesellerde çok şeyler öğreniyoruz ama aslı hiçbir zaman Elimizde değil yani noter evet. tasdikli bir belge değil. Yani, Elimizdeki belgeseller. Hikmeti ilahiyi bütünüyle okuma imkanımız Belki insan olduğu, bir evet. gün okuyacak tamamını dünya bitmiş olacağımız evet. zaman. Yani evet. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Ama arayalım. Tabii. Koğuşturalım diye Rabbimiz istiyor. İlmin peşinde bu coğrafyada dahil buna ilmin peşinde olmamızı istiyor Rabbimiz. Evet. Aynı şekilde bugün insanlık yedi milyarsa eğer Hatta insanlık bugün büyük bir teknolojiye ulaştıysa insanlık bugün neredeyse köpeği bile konuşturacak bir bilimsel ilerleme içindeyse yani bugün mevcut insanlığın geldiği nokta tek ırk olsaydı insanlık, rengarenk işte çekik gözlü, ceylan gözlü, sarışın, beyaz olmasaydı insanlık büyük ihtimalle bugünkü noktaya gelinmezdi. Evet. Çünkü insanlık bir dönem bir kısmını köle olarak kullanıp zenginleşti. Bir kısmının toprağını işletemeyen bir bölüm oldu. Bir kısım toprağı çok iyi çalıştırdı. Yani adına mücadele diyeceğimiz ve bu mücadelenin etkili gücü olan ırk ortaya çıktı. Evet. Çünkü sıcak bölgelerde yaşayan insanlara bakıyoruz. Balık tutup karnını doyuramıyor. Evet evet. Soğuk bölgelerde yaşayanlara bakıyorsun Neredeyse balıkla beraber yaşayacak Suda balık yakalayabilmek için O da yer altında Maden aramayı Denizin altında balık yakalamayı Vesaireyi keşfetmeye çalışıyor soğuk bölge insanı e, Sıcak bölge insanına bakıyorsun Onun da toprağının altı Maden dolu öbürünün toprağının altı Boş büyük Bir mucize kurmuş Rabbimiz Bu mucizenin ...parçalarından biri ırklarımızdır. Evet. ırklarımızdır. Bazı ırklar... ...ırk yapısı gereği... ...akşama kadar... ...at sırtında veya yaya koşabiliyor. Öbür ırka bakıyorsun... ...masada oturmak için yaratılmış. Bebek gibi... 40 yaşında bebek... ...kıpırdayamıyor yerinden. Kafası çalışıyor... ...bedeni çalışmıyor. Dolayısıyla biz bugün... ...belki... ...her ne kadar sosyoloji... Ve biyoloji çok şeyler keşfettiyse de, mesela siyah derili insanların niye yaratıldığını henüz keşfetmiş değiliz. Hala belki hiç deneyecek kadar. Ya da beyazlar niye yaratıldı? Tersinden. Biz yani, beyaz olduğumuz için. O öyle soruyor. Yani oradan da sorulsa, beyazlar niye yaratıldı? Çekik gözlüler niye yaratıldı? Mesela biz şu anda. Beyaz deriliyiz. Adem Aleyhisselam'ı tasvir etsek beyaz derili tasvir ediyoruz. Evet, evet. Acaba. Garantimiz var mı Adem Aleyhisselam'ın <gülüyor> beyaz derili mi? olduğuna? Ben mesela Hazreti Hacer'in değil mi e, siyah derili olduğunu duydum. E, yani Halbuki öyle tasavvur etmiyordum. İmkansız yani. mı? Evet. Adem Aleyhisselam'ın belki <gülüyor> beyaz derili olduğuna tek ihtimal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir. Efendimiz hmm. beyaz deriliydi. Evet, evet. İbrahim Aleyhisselam'a kadar o soy gittiği kesin. Yani, evet. İbrahim Aleyhisselam demek ki beyazdı. İbrahim Aleyhisselam'dan öteye doğru gittiğinde karararak gidiyordur belki. Ama herhalükarda bir insan olarak biz renkle mükellef ha, değiliz. Farkı yok yani. Farkı yok. Beyaz veya siyah. Resulullah Hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı renkte olsaydı peygamberliğine bir nakı ise mi gelirdi? E, Bilal, Bilal peygamber Hı. olsaydı biz ha, itiraz, mı itiraz, itiraz mı edecektik? edecektik yani. İtiraz mı edecektik? Evet. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Müslüman olarak bu renkler sorunumuz değil bizim. Değil. Fakat hocam şunu da isterseniz konuşmak lazım diye düşünüyorum. Yani gene de sanki insanların yani böyle bir aidiyet dolayısıyla hani kendilerini mutlu hissetmeleri falan gibi bir durum da yok değil değil mi? Yani... E yani bu bir sadece sapma mı? Yani kavmi şeyi böyle bir hani sevinç vesilesi, aidiyeti, mutluluk vesilesi telakki etmek. Renk bazında devam edelim. Sonra evet. isterseniz hay hay. E, bu bölüme Hı. geçelim. Şimdi ben size şöyle bir anket yapayım, iki kişilik bir anket yapalım. E, dünyada beş büyük futbol takımı. Hayat evet. onlara göre yönleniyor ya. Evet. Bu futbol takımlarında siyahi ...sporcular da var... Evet. ...böylece siyah renk... ...yavaş yavaş olabilir canım... ...yani bunlar da insan... ...dedirtti... Hı hı, evet. ...Paris'ten... ...İspanya'ya, oradan Almanya'ya kadar... ...Türkiye'ye kadar... ...beş büyük... ...Dünya Kupası'nı oynayan futbol takımının... ...bütün futbolcuları... ...siyahi olsa... ...lütfen siz bana söyler misin... ...siyaha karşı sempatim olur dünyada... ...siyah ırka karşı... Ee, Yoksa yani hala bu soğuk bakış devam eder mi? Soğuk bakış diyeyim ben ona. Yani başarılar e, sempatiyi getiriyor hocam. Yani gündeme getiriyor öncelikle. Ya da şöyle başlayalım. Kuntakinte hikayesi olmasa gemilere doldurulup Amerika'ya götürülenler onlar olmasaydı. Evet. Amerika'dan getirilmiş beyazlar Afrika'da çalıştırılsaydı böyle mi düşünecekti insanlık şimdi? Tabii farklı. Kesinlikle farklı. farklı. Tabii o zaman fıtrattan gelmiyor bu siyah beyaz evet, farkı. Evet. Onu anlatmak fıtrattan değil, etkilerin sonucu bu böyle. Kölelik mefhumu bunu etkiledi. Evet. En başta. Sömürgeci Avrupa'nın zihniyeti buna katran döktünücü fazıl rahmetullahın dediği evet. gibi katran döktü buna. Evet. Yani müthiş bir katran döktü bu sömürgeci kafa. Hala Paris metrosunda. E, neredeyse dolgu malzemesi gibi kullanılmış köle insanlar, Cezayirli insanların hesabı sorulmadı bu dünyada. Evet. Dolayısıyla biz çevresel bir faktör ki bu çevre 300-500 seneyi aşmış bir büyük bir çevreden söz ediyoruz. Bu çevreden dolayı siyah beyaz diye bir renk kavgası yapıyoruz. Bugün mesela Amerika'nın başına Güya Müslüman dedesi olan siyahimsi bir adam getirir ki tam siyah değil o. Yani Koyu evet, esmer. Biraz melezleşmiş. Melezleşmiş bir adam geldi. Karışmış. Güya Birleşmiş Milletler hareketlendi e, siyahlara merhamete karşı. Evet. Güya tabii bu. E, mesela Almanya'nın başında da öyle bir olsa. Paris'te Fransa'nın başında böyle biri olsa. Dediğim gibi 3-5 futbol takımı siyahlardan kurulu olsa ve Paris'te bu futbol takımı olsa. E, 3-4 Nobel'li bilim adamı ...siyahilerden olduğu gün... ...bu siyah kavgası bitti... ...belki biz beyazlar olarak bile... ...yani dikkatli dolaşırız... ...azınlığız diye... Evet. Olur. ...yani becerip siyahiler... E, ...zillete düşmeden yüksek nesilli potansiyellerini korusalar 100 sene sonra olacak olan budur. Doğrudur. Evet. Çünkü nüfusun 4'te 3'ü onlardan olduğu zaman beyaz azınlıktır. Evet. Beyaz becerip kendisini kısır hale getirdi zaten. Almanya'nın nüfusu bitti. Fransa'nın nüfusu bitti. Şimdi bari 3-4 bin insan alalım nüfusumuz çoğalsın. İthal, insan evet. ithal etmek zorunda kaldı. E, Afrika'da da her ailenin 5-10 çocuğu olunca girişat belli. Evet. Gidişe belki ortada renkli olanlar, Hindistanlılar gibiler biraz e, her türlü kıvama uygun oldukları için hani rahat edebilirler yani burada izafi olacak bir şeyi konuşuyoruz aslında evet. Biz. Evet. yani insanlığın kökünde böyle bir sorun yoktur Evet göz aynı ağız aynı kalp aynı Bir de iman aynı olduktan sonra ortada bir sorun yok bu sorunu şeytan körüklüyor Evet sürekli körüklüyor ve şeytana, alet olunuluyor. Bir de bu siyasi olaylarda bu soruna dürtükleyince mesela petrolü işte finan ırk bir türlü eline geçiremiyor da bu ırk geçiriyor olunca rengin üzerine biraz daha şairin deyimiyle katran dökülüyor. Evet. Daha katran dökülüyor o zaman. Mesela siyasi menfaati e, diyelim ki Türkiye topraklarında işte biz e, Turan'dan geliyoruz. Irkımız şudur diyen nesil değil de ...biz Çerkes kökenliyiz diyenler... ...Kürt kökenliyiz diyenler... ...işte filan kökenliyiz diyenler... 300 senedir... ...Türkiye topraklarını idare ediyor olsalardı... ...şimdi onlar ırkçılığa ne gerek var canım... ...ne yapıyorsun ne ...hepimiz insanız diyeceklerdi belki... Evet. ...eğer insanlık... ...tıpkı cinsel şehvetimizde... ...Allah neyi helal ettiyse helal odur... ...neyi haram ettiyse haram odur... ...deyip de... ...cinselliği bir dengede oturtmadığı sürece... Nesil Muhammed dahil bir yığın sorunla bu hayatı yaşamak zorunda olacağımız nasıl bir gerçekse ırk konusunda da Allah ve onun kulları mefhumuna gelmedikçe rahat yoktur. Allah ve onun kulları. Allah ve onun yani kulları. Hangi ırktan olursanız olun. ırk devreye girmez. Allah aynı Allah ve siz onun kullarısınız. Allah aynı. Akıbet de aynı. Cennet Ak veya evet. cehennem. Cennet beyazların değil. Cehennem siyahlara mahsus değil. Evet. Filan ırka mahsus değil. Biz burada belki de üstadım... ...bilmiyorum yanlış mı? Hep ırk deyince siyah beyazı düşünüyoruz. Aslında beyazlar arasında Beyazlar da arasında da hocam. Şimdi yani. Cermen ırkıyla... ...Fransızlar, diyelim ki İngilizler... ...yani Anglo-Saksonlar... ...bunlar da yüzyıllarca savaş vermişler. Yani. Hala vermiyorlar Hala, mı? Hala yani, evet. İngiltere Avrupa Birliği'nin para sistemine katılmıyor. Katılmıyor mesela. tabii. Yani aslında... Allah rahmet etsin Erbakan'ın bir sözü vardı bir toplantıda gençlik o zaman ne cevap verecek diye merak ediyordum. Niye e, Almanya'nın Fransa'nın böyle derdi yok da terör vesaire de hep bizim derdimiz oluyor gibi bir soru sorulmuştu. Evet. Hiç unutmuyorum istedim çok güzel bir cevaptı Allah rahmet etsin demişti ki çünkü onun ...başkasını boğarak rahatlayacak bir yeri var... ...biz kimseyi boğmadan kendimiz yaşamaya çalışıyoruz... Evet, ...yani evet. sömürgesi olan bir ülke... ...sömürgesiyle rahatlıyor... Evet. Ee, ...bir deyim yerindeyse gazını alıyor diye... ...bir güzel açıklamıştı... ...ben mutmain evet, yani evet. ...Fransa'nın... E, ...ta Afrika'nın batısında bilmem nerede bir... E, ...küçücük bir sömürgeyle ne işi var hep merak ediyor insan... ...Avustralya kıtasında İngiltere'nin ne işi var... ...gidiyor, orada rahatlıyor... ...yoksa Almanya ile savaşacak... ...eskiden evet. olduğu gibi... ...Almanya, Fransa ile savaşacak yoksa... Ee, ...ama biz mümin olarak... ...kimseyi sömürmeden... ...nefislerimizi terbiye ettiğimiz zaman mümin olacağız... ...biz ...Allah üzerinde. ve kulları konusu... ...yani biraz da tabi Müslüman toplumları konuşuyoruz... Evet. ...yani Müslüman toplumların... ...en çok mesela bu Allah ve... ...kulları idrakinin olması lazım... ...yani kavim... Öncelikli vesaire değil de ya Hepimizin Allah'ı bir. bir Bir Yani e, ahirette de e, ırklarımız dolayısıyla e, Bir, önceliğimiz, e, bir, bir önceliğimiz Ya da sonralığımız olmayacak Adem'in yani. çocukları olarak e, yaratılacağız Şimdi o zaman e, Ya nereden kaynaklanıyor Bu e, kavmiyetçilik Kabilecilik neyse Onlara yönelik hem e, Üstün kavim olma iddiası hem işte biz eziliyoruzdan yola çıkarak kavmiyetçiliği besleme yönelişi Benim yani var bu mesela Hocam, evet. bu kısır döngünün başlama noktasını bulmamız mümkün değil yani birileri ırkını dayatma noktası yaptığı için mi karşı taraf savundu karşı taraf Yaramazlık yaptığı için mi güçlü olan bunu ezmek zorunda evet. kaldı? Bu yuvarlak dairenin başlama noktasını bulmamız Bulmak çok zor. Zor ve oradan da çıkamıyoruz. Yani çıkamıyoruz. Tartışma o zeminde oluyor. Yani ve bu sadece şey bataklığı büyük. Bataklığı olduğu gibi bırakıp kuru alana geçmedikçe de bir sıkıntı hmm, nasıl nasıl mümkün. olacak? Neden? Çünkü mesela şimdi siz e, bu soruyu konuşurken ben efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki mübarek dönem. Evet. Yani çok ona yakın dönemde mesela Şam'da Emevilerin nasıl toplandığını, ona karşı grupların nasıl Bu da bir ırkçılık çeşidi. Yani Arap, Kureyş ama Kureyş'in iki kolu birbirlerini evet. nasıl ezdiler. Değil mi? İki farklı aile ya sülale. Aynı şekilde onlar mesela... bile bizim sülalemiz üstün gibi şeyler. Sülalenin içinde amca çocukları arası kavgası. Deyim yerindeyse <gülüyor> amca çocukları. Evet. Amca çocukları durumundalar bunlar. Yani Mevilerle Abbasler. Amca çocukları şu koldan bu koldan. Evet. Dolayısıyla öbür Tabii. taifliler bile değil. Evlilikler var. iç içe geçişler var. Ya bırak evliliği hocam. Peygamber var başında. Peygamber var. Peygamber evet. var yani. Aleyhissalatü vesselam. Yani düşünüldüğünde insanın uykusu kaçacak bir şey bu. Evet. Ama İki şeyi vurgulamamız gerekiyor. Bir, kıvılcımdan sonrasının kontrolü yok. Evet. O kıvılcım çıkmamalı bir daha. Çıkmamalı. Defa. Kıvılcımdan sonra kontrol yok. Evet. Çünkü e, nükleer bir silaha kıvılcım vuruldu. İblis bunu arıyor. Kıvılcımdı. İki, bunun başlama... bunu izah edin de hocam şunu da izah edin ama kıvılcımlar çakmış. Yani <gülüyor> senilerdir asırlardır kıvılcımlar çakmış. Bundan sonra siz, ne yapacağız da ikinci noktada evet. <gülüyor> Bunun başlama noktasını, bitiş noktasını arama şansımız da yok artık. Evet. Bu madem fitne, Allah bunu fitne olarak adlandırdı, Peygamberi fitne olarak anlandırdı cahiliyedir bu buyurdu. Evet. Dolayısıyla bizim fitneden sıyrılmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. Benim ırkım bile buna bulaştıysa ben yokum bu işte. Dememiz lazım. Ya, annemsin, halamsın. Teyzemsin, Sılay rahimde beraberiz. Allah'ın razı olmayacağı bir işte beraber değiliz. Evet. Nasıl? Beraber yaşıyoruz ama siz düğün sofrasına alkol koyunca ben o düğüne katılmıyorum. Akrabayız, Sılay Rahimimiz var. Biz bu ırktanız. Doğru. Ben ırkımı tepemem. ...sepmem gerekmiyor zaten... ...yok beni Allah bu ırktan yarattı ama... ...ben öbür ürka göçüyorum... ...parti Böyle değil bir şey bu, yok ki. dernek değil ki... Evet, Öbürü. ...siz nasıl Maraş'tan doğduğunuz halde... ...şimdi Trabzon'a geleceksiniz... Evet. ...şimdi bizim Trabzon'la sizin Maraş'ınız... ...kardeş, kardeş şehirler, değil şehirdir değil mi... Evet. Şehirlerin kardeşliği kağıt üzerinde hocam, <gülüyor> kağıt üzerinde. <gülüyor> o ama, Trabzonlu, o Maraşlı, öyle. Ama iyi bir teşebbüs bu. Tabik. Ne bu bunu... O şeye uygun, ayeti kerimeye değil mi hocam? Uygun. Ama bu şehir kardeşliği camilerde realite olur, cenaze evet. günümde realite olur, şeytanın fitne ürettiği zaman yokum bu fitnede deyince realite olmalı. Evet. Bunu biraz işleyelim hocam. E bu, yokum, bunu, yokum o fitnede diyebilmek. Yokum. Şimdi bir mümin, evet. alkol teklifine ne demesi gerekiyor? Alkol, ben gel, yokum ben... bu işte. Ben yokum. Allah muhafaza buyursun. Niye Allah buna razı değil? Evet. Zinaye evet. ne diyor mümin? Ben yokum. Allah'tan Hı? korkarım. Diyor. Evet. E, cinayete ne diyor? Bunu öldürelim. Evet. Olur ben mu lan? Ben. Ne yapıyorsun? Ben yokum. Irkçılık Allah'ın razı olduğu iş mi? Lanet ettiği iş mi? Bu kadar basit. Bir mümin diyebilir mi Allah ırklarınıza sahip çıkın diyor. Evet. Hayır, ırkım'a ne sahip çıkacağım? Onu Allah yaşatıyor zaten. Evet. Benim ırkım çoğalsın diye insan evlenmez ki. İnsan nevi çoğalsın diye evlenilir. Evet. Dolayısıyla bir mümin ırkçılığa davet edildiğinde uyuyan yılanı uyandırmaya davet ediliyor. Ben yokum demek zorunda ne kadar yokum diyorsa o kadar Müslümandır esasen. Burada belki iblis de yıllardır tabi asırlardır bu fitnenin üzerinden uzmanlaştı artık. Evet. Dolayısıyla ırçılık için değil sizin oradaki filan mukaddesat için savaşacaksın sen diyebilir. Ne dolaylı. De, yani... dolaylı evet. yani gelsen A ırkını savun onun Demez. için vur demeyebilir Müslümana. Evet. Bunu derse e, inandırıcılığı gider iblisin. Ya yıllardır uzmansın sen hala kim ne diyeceğini mi bilmeyeceksin denir iblisi o zaman evet. kendi iblislik kurultaylarında. Evet. E, o zaman ne yapacaktır o? Geçen sen senin tarlanın kenarında e, direktörüyle bu adam ekinlerine zarar vermişti. Sen aslında onu koruyorsun olaylı bir konuya geçelim. Başka bir besliyor o besliyor. şeyi evet. Mesela yani ırkı kötülüyor ve onu besliyor bir takım Ama yan unsurlarla. Direkt, direkt ırk mücadelesi yapmıyor. yapmıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'de ırka, ırkçılığa karşı herkes ırkçı en ırkçı bile ırkçılığa karşı. <gülüyor> evet. Yani mesela siyahi bir dernek bile ırkçılık olmasın diye tabela asıyor. Evet. Aslında ırkı için asıyor onu ırkçılık olmasın diye. Asıyor yani mesele diyorlar ki Futbol maçında kardeşlik Esastır ya ne biçim kardeşlik Hiç beraberliğe kimse razı olmuyor Nasıl Herkes olurdu. galip olmak için çıktığım bir yerde evet. Kardeşlik edebiyattır evet. Dolayısıyla iblis Edebiyat üzerinden de ikna etmeye çalışabilir insanoğlunu Ki nitekim onu yapıyor evet. Biz bu ırka yapılan zulme karşıyız Öbür ırklarla eşit olalım diyor. Yani Neyin eşit değil senin kardeşim Kuntakinteki gemilere mi dolduruldun bu sebeple biz zulme karşı olalım. Irkı gündeme getirmeden zulme, zulme karşı, karşı, olalım. karşı olalım. Yani fiilen bir zulüm varsa ortada. Evet. Mesela herkesten üç vergi alınırken sır bu bu ırktır diye dört vergi alınıyorsa e buna rıza göstermek de caiz değil. Hayır. Mücerred bir şey ortaya getirelim. Nedir bu mücerret Ben bu caddede yürürken tükürüyorsunuz bana bir. Burada evet. savunulan ırk değildir, insanlıktır. Evet. Asla yani aşağılanmaya asla buna rıza evet. gösterilemez. Evet. Bunu fiilen belge, şaya ile değil. Hakikaten belgelediğin zaman sen bunun mücadelesini yapman insanlığın ve müslümanlığın gereğidir. Tıpkı biz nasıl Mescid-i Aksa'mızı müdafaa ediyorsak dinimiz gereği hiç müslüman olmasa bile mesela uzak Asya'daki filan ırka hakaret edildiğinde de insan kardeşimiz bu bizim ...insanlığı savunmadığı... ...bir eşimiz diyor değil mi? Yani. Evet. Adem'in evet. çocuğu hocam... Evet. ...adem'in çocuğu... ...o da toprak... <gülüyor> ...toprağımıza hakareti kabul edemeyiz... ...ama şaya üzerinden değil... ...bir, iki, beş asır önceki bir kavga üzerinden değil... Hı -hı. ...gömülü Hı -hı. nesneleri konuşamayız... ...evet... Evet. ...mesela belli dönemde insanlar... ...gereksizlere köleleştirilmiş... ...mücadele edilmeli bunlar. ...siyaha karşı... ...tahkir yapılmış... ...bunlar doğru gerçekler... ...filan bölge halkı... ...bizden değil diye ezilmeye çalışılmış... ...bunlar realite oldu bu dünyada... Evet tabii. ...ama şu anda... ...zalim batı bile... ...bunu alenen böyle yapmıyor artık... ...güya her yere adalet götürüyor... Evet. ...yani bu, bu da bir gerçek şimdi... ...güya her yere adalet götürüyor... ...Birleşmiş Milletler güya... ...evrensel bir beyanname çıkardı... ...dolayısıyla biz... ...mezarlıklara taşınmış eee bir kavgadan bugün gündem çıkaramayız. Bu şeytana alet olmak olur. Evet. Ama ortada fiili bir zulüm varsa maddi veya manevi ve bu etnik bir nedenle yapılıyorsa, siyaha yapılıyorsa, esmere yapılıyorsa, Çekik gözlüye yapılıyorsa ben ilgilisi değilsem bile buna karşı çıkmam gerekir benim. En azından ilkesel prensip olarak. Ya yemek canım, yarın bana döner bu çünkü. Evet. Ama bu elli sene öncedeki bir şeyi... Kö ...körüklemek için değildir. Mesela çok basit bir örnek... ...İskilipli Atif, rahmetullahi aleyh... ...şehit hı hı. edilmiştir. Evet. Ben bir mümin olarak... ...yüz sene daha ömrüm varsa... ...İskiliplinin acısıyla yaşayacağım. Bunu kimse benim yüreğimden atamaz. Ben İskilipliyi unuttuğum gün... ...imanımdan zarar ettiğimi düşünüyorum. Evet. Asla unutamam bunu. Peki... Şimdi iskiripliği asanlardan kimse hayatta değil Evet Çıkıp mezarlarını zift mi doldurmam gerekiyor benim Hayır Ya da çocuklarını onların asanların veya da asanların çocuklarını siz camimize gelmeyin lan. Sizin tövbeniz kabul değil mi demem gerekiyor Kelaliğimi arayıp bulacağım ben şimdi Evet Hayır Mücadelem İskiripliğim zaten o gün ölecekti Ne mutlu şehit öldü gitti Evet Derdim benim iskiripli değil ki aslında Fani bir insanın peşinde değilim ben. Onlar iskiliplimi asarken... peygamberimin sünnetini asmak istediler. Evet. Dolayısıyla savaş konusu sünnetti. Evet. Onlar da iskiliplinin suçsuz olduğunu biliyorlardı. Evet. Yani devrimler için, şunun için bir şey asmak lazım da astılar. Ben bugün Şapka giymediği için bir kadını asmışlar. Zaman, yani, yani evet. <gülüyor> ya asıp sonra belgesini buluruz demişler. <gülüyor> evet. Bunlar komik bir dünya idi o gün. Dolayısıyla bugün benim İskilipli'nin kendisini aramadığım gibi davasını aradığım gibi İskilipli Hasanların çocuklarıyla da alıp vereceğim yok. Evet. O kafaya hala İskilipli asmaya hazır olan anlayışa benim karşı çıkmam gerekiyor. Ürkçülük de böyle bir şey. ...20 sene önce, 50 sene önce. İki genç ırk üzerine kavga etmişler. Sonra onların babaları oturmuş bir kahvede çay içiyorlar. İşin e bu kavga'yı körüklemek fitnedir. Ya da birileri bunun üzerinden ümmeti Muhammed'i parçalamak istiyorlar. Ümmetin enerjisini üç'e beşe on'a bölmek istiyorlarsa eğer buna alet olmak makul değildir. Yahut da bile bile insanlar mesela bir ırk fitnesi körükleniyor. Bunu nasıl? ...yüz sene önceki bir kavgayla alet ediyorsa... ...bu körükleneceklerin birine de... ...yoksa senin şu imkanını... ...kısarız diyorsa... ...bunu görememek de basiretsizliktir. Evet. ale biz... ...ırklarımızı reddedersek... ...sefih bir anlayışa düşmüş oluruz. Ya da bu kompleks olur. Yani ben ben niye mesela... Maraş'ta yaratıldım, Trabzon'da yaratıldım. Aslında Köln'de, Frankfurt'ta yaratılsam Niye? iyi olurdu. Türk, Kürt, Çerkez yaratıldım. Bu isimlerin telaffuzu bile abes artık evet, bu dünyada. Evet. Hepimiz iman kardeşiyiz diyorum. Evet. Öbür taraftan hepimiz aynı çevrenin kardeşiyiz diye değer oluşturuyor adam. Değil mi? Aynı evet. dünyanın çocuklarıyız diyorlar. Evet. Yani biz iman gibi arşa dayanmış bir değerin peşinde koşuyoruz. Bu bizi kardeş yapsın diyoruz. Bu adam daha sefi, aynı dünyanın yörüngünün çocuklarıyız, aynı kıtanın çocuklarıyız diyor. Aynı Facebook sayfasını paylaşıyoruz diyor. Yani çok daha beş kuruş etmez şeyler üzerinden bir kardeşlik ortamı oluşturulabilirken bu dünyada... Arşa dayalı bir değer üzerinden biz niye bir bölüşme oluşturmayalım ki bir kardeşlik oluşturmayalım ki bunu bölüşelim biz. Yani biz tabii konuyu gene de İslam ümmeti çerçevesinde yani konuşuyoruz. Şimdi evet insanlık planında bu işin bir boyutu var. Boyutu var ama yani ümmet planına da baktığımızda bazen o yakıyor bizi yani ümmetin yani ümmet olma vasfının yaralanmış olması bu kavmi böyle ideolojilerle vesaireyle yani malumlarınız Evsile Hazreç arasında o dönemin Yahudileri eee Boğaz Harbi'ni hatırlatarak şeyler çıkarmaya çalışmışlar. Yani ihtilafları yeniden alevlendirmeye çalışmışlar. Şimdi de baktığımızda yani mesela Çipik ümmet olay. bütünlüğü Ümmet bütünlüğü diye bir şey e, Masaya koyduğumuzda Yani dağınıklık görüyoruz Paramparçalık görüyoruz Değil mi yani e, Oradan biraz şey yapalım Yani oradaki e, Kavmi hassasiyetlerin e, Böyle Düşmanlıklar haline dönüştüğünü Vesaire iktidar savaşlarının ortaya çıktığını Bana birisi dedi ki hocam Suriye evet. Arabistan İslam devleti midir dedi Evet. Kalabalıkta bir yerde dedim ki sizce İslam devleti mi dedim. Dedi ki bayrağa kelimeyi tevhid dedi. Cihat kılıcı da kılıç olarak evet. var. Dedim ki adına bak ama Suud bir adamın adı. Evet. Suud bir adamın adı. Biz ümmeti Muhammediz. Dinimiz bütün insanlığın dinidir. Bütün insanlığın dini. Bir adamın adıyla anılırsa sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olur o. Evet. Onun dışında bir adamın adıyla anılan bir devlet İslam'ın olamaz. Olmaz. Evet. İslam'ın olması için kelime-i tevhid adıyla anılıyor olması lazım. Şimdi burada e, bizim ümmeti Muhammed olmamız sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. İçinden koparılmış bir parça olduğumuzda gerçekleşmiyor. Evet. Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında toplanacağız. Bu toplanımın dışında kalana karşı tek parça olacağız. İslam olarak kalacaksak, Kur'an ümmeti olarak kalacaksak başka çaremiz yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındayız. Kur'an'ımızın etrafındayız Başka bir değer bizi toplayamaz evet. Başka bir değerin Bu değeri yok sayacak şekilde bizi toplaması dinden çıkmadır Buradaki temel sorun üstadım e, Ya da düzeltilmesi gereken sorun Hep konuşuyoruz ya İslam'ı namazdan ibaret bir din olarak algılama hatası Mesela namaz kılmayana bir namaz deniyor evet. Ona kız verilmiyor Hele bir namaz kılsın deniyor Evet. Ümmeti Muhammed dışında toplanacak bir yer olduğunu düşünen birine niye kız veriyoruz? Evet. O da bir suç değil mi? Camimize gelmeyene suçlu diyoruz da. Yani kız verilmez diyoruz da misal olarak kızı konuşuyoruz. Aslında iş ortaklığı da yapmamak lazım onunla. Evet. Aslında seyahat de yapmamak lazım. Niye ümmetimizi böleni suçlu kabul etmiyoruz? Bir bana diyecek ki o zaman bir de orada herkes birbirini de suçluyor hocam. Evet mesela yani, Ürdün he. diye ne bir bayrak var diyor ya. Evet. Buna razı mıyız biz? Ürdün evet. diye Suriye diye Irak diye Türkiye diye bir toprak olmasına razı mıyız biz? La ilahe illallah denen yerler ve denmeyen yerler Diye iki parça olmalı dünya. Evet. Yani Ürdün diye bir bayrak olmasına biz razı değiliz ki. Onu biz yulamayız ki. Evet. Bu, bu masa üzerinde gerçekleşmiş bir şey. Birileri de buna ekmeğine yağ sürmüş bu işin. Ayrı bir konu. Yemen diye bir isim olmasına biz sadece adres olarak razı olabiliriz. Yemen diye bir adres var. Ama Yemen diye bir bayrak olmasına razı değiliz biz. Olamayız. Bir tane bayrağımız var. La ilahe illallah dur o. O bayrağımız da Kabe'nin üstüne dikilidir elhamdülillah. Bütün onun çekim alanında olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırırız dünyayı. Ya, yani bir tavaf esnasında bu gerçekleşiyor değil mi hocam? Arafat'ta budur gerçekleşen Arafat'ta gerçekleşen budur. Ama Arafat'tan geldikten sonra hacıların yakaları hacıların <gülüyor> yakalarındaki bayraklara göre otellere dağılması sun iyi bir yapı. Evet. Adres bulmak için gerekli ama yürek vermek için yanlış bir şey. Bu. Evet. Yürek veremeyiz bu uygulamaya evet. biz. Adres için Anadolu diye bir adresimiz olsun. Yemen diye bir adres olsun. Öbür türlü nasıl? Arabistan diye bir şey olsun. Arabistan olsa. diye adres olsun. Ama ümmeti Muhammed olacak. Bu üstadım ümmeti Muhammed'de iki önemli nokta. Birincisi efendimiz bu günleri görmüş ve evet. Kureyş'ten birini başınızda tutun buyurmuştur. Evet. Niye peygamberin soyu diye tartışmasız bir soy olsun. Evet. Bu Endelüs'te kaybedilince ...İstanbul'da kaybedilince... ...Yemen'de kaybedilince... ...Bağdat'ta kaybedilince bu ruh... ...haleti ruhiyesi kaybedilince... ...herkes başını alıp gider... ...bir durum oldu... İkincisi ümmetimiz yavaş yavaş... ...bir halifenin... ...etrafında toplanma... ...heyecanına sahip olmalıdır... Evet. ...yani burada biz... ...hilafeti... ...kesinlikle canlı tutmak zorundayız... ...eğer dikkat ederseniz... ...üstadım... Lozan'daki görüşmelerde o ilk daha 100 sene önce görüşmelerde ilk madde hep hilafet olmuştur. Kaldırın Değil hilafeti. Yani Neden? Osmanlı'ya İngiltere'nin falan verdiği savaşın ana nedeni. Ana nedeni. Eksen, ana ana nedeni. Yani çünkü hilafet, hilafet şuurunun kaldırılması. Gördüler ki Türkiye'de o konuda yani bizim öyle bir iddiamız yok. Bunlar demek zorunda kaldı. Demek zorunda diyelim. kaldı. Evet. Diyelim. Diyelim. Ya, gücüm yok dedi. Yani yapamam dedi. Ee, ama meclisin manevi şahsiyetinde mündemit bir Ge geçici bir avutma <gülüyor> maddesi olarak koydular. Evet. Belki bugün 2018 yılında ilan ediyoruz diyecek bir kudretimiz yok ama tıpkı yıllarca Kur'an okumakta yasaktık. Gizlice Kur'an sevdasını yüreğimizde taşıdık, Ezan sevdasını Evlerde kapıyı kapatıp sessizce ezan okuduk. Yani hilafeti Sultan Vadettin'in Mirası gibi görmenin bir manası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müminleri bir arada tutan yapıştırıcı nesnesi olarak görmek zorundayız. Evet yani böyle bir şey. Evet Bu, yani hilafet şuuru... Siyasi bir logodan ziyade... Logodan ziyade... Bir arada tutucu Ümmeti bir nesne. Muhammed olma. Bir arada tutma. Evet. Hatta hatta üstüne... Lakatdar Allah böyle yani sanki hayali bir şey söylüyorum gibi... Yahu namaz kılmakta kusuru olan biri bile olsa bir halifenin olması büyük bir nimet üstü. Evet. Yani bir nesne o çünkü özel hayatını sembolik mi diyorsunuz? Yani zaman, sembolik de olsa. Daha iyisine götürmesi için o iyi bir yatırım. Fakat bazen de şöyle oluyor hocam. O iyi temsil olmadığı zaman müessese e, zarar görüyor. Gördü Osmanlı'da yani gördü. Yani gördü. o evet yani şimdi de diyelim ki sembolik hatta bazen şu oluyor. Yani bu tür yani halifeyi diyelim Amerika'nın istediği bir halife İngiltere'nin istediği yani İslam dünyasının kontrol için bir sembol adam, bir sembol müessese Bu itirazınızı bekliyordum ama Öyle size mi? sorun var üstadım Şu <gülüyor> sorun var Namazı tadil erkanlığıyla kılmıyor diye insanları camiden mi kovuyoruz yoksa imamlara tadil erkan dersi yapın mı diyoruz Hocam şöyle orada namaz müessesesi yaralanmıyor ama hilafet mesela 10 tane kötü temsil edilen bir şey olsa hilafet müessesesi yaralanır hocam. Yani öyle bir şey benim şahsen düşüneceğim. Yani onun e, layıkını bulmak lazım. O çok önemli. Ya ben o hocam? aşkı, o aşkı çok önemli buluyorum. Onu ayrı bir şey. Yani o, e, ümmeti Muhammed'in birliği zaten konuyu onun için. Evet. üzerinde durmuş oluyoruz. Yani ümmet bütünlüğü tahrip edilmiş. Onu yani bir takım çalışmalar da olmuş. Ee, İslam Konferansı vesaire diye ümmeti toparlamaya çalışan 50'ye kadar olmuş bu Ama çalışmalar. Yani şu tarz şeyler de var malumunuz. Yani konuşmak istemem ben sizin konuşturmaya çalışırım. Yani mesela Amerika'nın veya İngiltere'nin böyle e, kullanılabilen bir halife projesi var oluyor. Şu anda ha, da büyük ihtimalle var. şu anda vardı. da var. Hazırlığı vardır. Hazırlığı belki. vardır. Yani bunlar konuştuğumuz konulardan da aslında. Onun için e, o şey. Şurada bense müdahale edeceğim. Evet. Şuurlu Müslüman ne demek peki? Niye neslimiz daha şuurlu demeye başladık? Evet. Yani bu olayı 100 sene önceki Müslümanlar İstanbul'da camilerde konuşup anlayamadılar. medyatik iletişimleri yoktu belki çözemediler. Moğollarla pazarlık yapan Abbas halifelerini anlayamadılar belki. Yani şuurlu Müslümanlık sadece her sene umreye gitmek midir? E şuurlu Müslümanlık kimin halife olacağı konusunda da bir altyapı, bir zihin oluşturma meselesidir. Tabii, ki, tabii ben 20 sene sonra gelsin halifemiz. 50 sene sonra gelsin ama bu 50 sene zarfında Hilafeti halifemizin birleştirici değerimizin var olma ihtiyacını gerekiyorsa medreselerde ders konusu yapalım. Evet. Müslümanlar şuurlansınlar. Yani bunu düşmanlarımız kullanacak diye tepemeyeceğiz ki biz. Hacı da kullanabilir adamlar. Tabii ki. Bütün bize ait mukaddesatı kullanabilirler. Ama biz İslamsa derdimiz. Bu İslam'ın mesela oturalım. Bir ders maddesi yapalım senelerce Kendi maddeselerimizde Ta Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimizden Son halifemize kadar ki Teknik hataları seçilmeleri Hepsini oturalım yüzlerce evet, evet. Yüzlerce seminerler yapalım e, Ulemamız meşayihimiz Bu konuda görüşler belirtsinler Sonunda ittifak edilsin ki Ömer'in seçilmesi şu mantıktı Ali'nin seçilmesi bu mantıktı Emeviler şöyle yaptılar Abbasiler böyle yaptılar Kanuni böyle yaptı Sultan Vahdetti e böyle geldi? Bunları bir değerlendirelim müsaadet. Çok doğru. Hocam. İnsan çiçek aşısını 15 günde mi keşfetti insanlık? Binlerce kurban, belki milyonlarca çiçeğe kurban verildi, aşısı keşfedildi. En ağır hastalıklar. Zaten hastalık o var. söyleniyor yani. Ee, İslam adına bir sistem yapılanması bugün nedir? Onun yönetim sistemi nedir? Yani e, hilafet onun neresine düşer? Demokrasi neresine düşer? Vesaire temsil nasıl oluşur? Yani mesela kureş konusu nasıl bugün halledilir? Bugün nasıl çözülür? Nasıl çözülür? Yani o hadis e, aynıyla ya, ya kureş yoksa ortada mesela Peki, ne olacak? Böyle bir sorun var. Ne olacak? O, Gerçi Kureyş duruyor ki abinin anahtarı o ailede duruyor hala. <gülüyor> yani işte o, yani. orada o, o, kişilik gene, temsil o, edeceğiz. o kişilik var mı orada tabii, falan. Tabii. Bunlar üstünde yani çalışılması gereken çok haklısınız. Yani medreselerimizin, müesseselerimizin. Yani hocam <gülüyor> ilmuhal konularından biri değil belki ama din konularından Tabii ki kesinlikle. Yok. 10 yaşında kesinlikle, çocuk kesinlikle. için gerekli değil ama 20 yaşında genç bunu bilsin. Evet. ...şimdi mesela bizim çocukluk yıllarımızda... ...bir grup Müslüman... ...yüzde yüz İslam demokrasidir... ...bunu arıyorduk zaten... Evet, ...meşhur evet, evet. vardır falan böyle... ...aman Allah'ım ya demokrasi İslammış da... ...yani neredeyse kaybetmişiz biz bunu... ...ama şimdi bakıyorum ki... ...ne alakası var... ...daha sorgulayıcı... Var ...daha sorgulayıcı... ...yani ben yarın biri kuru kuruya gelsin... ...ümmetin başına kim gelirse gelsin demiyorum... ...ama böyle bir derdimiz olsun... ...muhakkak... ...aksi mu? takdirde ırklarımız öne çıkıyor... Zevklerimiz, ihtiraslarımız öne çıkıyor, yöresel menfaatlerimizi putlaştırıyoruz. Bunlardan kurtulmanın yolu ulvi bir gayeye doğru evet, koşmaktır. Evet. Ee, bu sebeple bugün biz ümmeti Muhammed olarak bu dağınık halimizi başka türlü Batıya yamanarak evet. veya Doğu'da yeni bir krikler oluşarak, bizim dayayacağımız Batı'dan o, şeyler bularak. Buyuruyor. Yani evet. yani cephemizden merhamet umuyoruz. Yani karşı evet. cephe o adam aslında. Merhamet umar durumaki yani İngiliz bir Arap çıkaracak, bir Kürt çıkaracak, bir bilmem Arnavut çıkaracak, bir Türk çıkaracak ve kızı e, dövüştürecek, <gülüyor> bizi dövüştürecek. Evet. Bu sebeple Üstadım. Düzeltin... Var şöyle, son. Yani düzeltilmesi gereken Noktamız bu hilafetimiz Acil bir ihtiyacımız mıdır Değil midir evet. Dinimiz namına konuşulmalı mı konuşulmamalı mı Mesela Mina'da izdiham oluyor yüzlerce hacı ölüyor evet. Ne yapıyoruz ya 500 kişinin Hac yaptığı yıllardan elhamdülillah 5 milyonun haç yaptığı zamana geldik Proje üretiyoruz E bu başsızlığımızda böyle bir sorun üstadım Hocam zaten onun içinde Mesela şöyle deniyor Bu mina faciası vesaire Ya bir ortak İslam iradesi olsa da Buralarda hatırlıyor musun yani onu konuştuk, kime hesap soracaksınız? Kime demiştik. hesap soracaksınız? Kime soracaksınız. Yani o, o ortak İslam iradesi dediğimiz şey de aslında o ümmet bütünlüğünü ifade eder. Yani Hadcımız harc da buna muhtaç olacak. E, Ramazan'da evet. hilal meselemiz, Ramazan evet, orucumuz. Evet. Yani evet. ümmetin kimi şu gün oruç tutuyor, kimi bayram ediyor. Bu, bir, bu da bir mina hocam. Evet, yani illa evet. insan mı ölmesi gerekiyor? Ya, evet. Birliğimiz ölüyor hocam. Ramazan evet. bayramında birliğimiz evet. ölüyor. Vahdetimiz evet. ölüyor. Yani bu ümmet tek bir ümmettir buyuruyor Allah-u Teala. Bayramı tek değil oluyor. Evet. Bu, bu sebeple bir baş olması gerekiyor. Ama baştan önce başa çağıran şuur olması şuur, gerekiyor. Evet. Yani bu şuur oluşursa... E, yani Müslümanlar... Bizim hoca efendi var biz cumartesi günleri dersine gidiyoruz. Biz de perşembe günü tefsir dersine gidiyoruz diyip kenara çekilemeyecek o zaman. Evet. Yani ek aldığımız hizmetler din hizmetleri değil ümmetimizin varlığını dert ediyor olmamız lazım. Bu küçük aslında ümmetin binde biri bile olmayacak bir ırk bir etnik yapı ee, ümmetin bütününden daha değerli Niye oluyor insanın gözünde Ümmetin varlığı yok ki gözünde Ümmeti kaybetmişiz Yani Ümmetin haritada yeri yok ha, Küçük yer, alanlarda Yeri olmayınca bizim köy ümmet sayılıyor, ümmet sayılıyor. <gülüyor> evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz Allah razı olsun hocam. Bu önemli hassas bir konuyu Değerlendirmeye çalıştık Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçüler Nurettin Yıldız hocamla bir